1. Temhid Tövbenin manası ve şartları Tövbe kelimesinin manasında üç hal vardır. 1. İnabe Allah'ın korkusundan dolayı ibadeti, fiili bilmek, yaşamak ve işlemektir. 2. İsticabe Günahların zararı ve zihirini bilmektir. Çünkü günahlar halk ile halik arasında perdedir. Mü'min bu inançla tamamen Halık'ının azametine karşı mahcubiyetini hisseder. Yani korkusundan ve utancından günahı terk eder. İbadete devam eder. 3. Sevdiği zattan uzak olmasından kalbi hastalanır. Sevgilinin emirlerini yerine getirmediği için de eseflenir. Bu üç şeyi bilmeyen bir kimsenin kalbinde elem, mahcubiyet ve mahzunluk meydana gelir. Bu oluşların ismi pişmanlıktır. Kalpteki tohumda bir hal doğar. Bu halin ismi irade ve azimdir. Yani yapması gerekli olanı yapmak ve onu maksadından geri bırakıp mahcup edeni de terk etmeyi kastetmektir. Bu bilgi ve pişmanlık ve kastın manasını birleştiren tek kelime tövbedir. Tövbenin manası geçmiş hali terk ve gelecekte yapmamaktır. İşte bu hal, tövbe edene on ahlak ve hasleti getirir. Bu hasletlere şart denilir. Tövbenin şartları 1. İkinci bir seferde günah işlememek farzdır. 2. Belaya tutulduğu günahları terk etmek ve işlediği içinde eseflenmektir. 3. Allah'a dönüp kazası gerekli olanı kaza etmektir. Kefareti icap edenin kefaretini vermektir. Kul hakkına ait iadesi icap eden malı geriye vermektir. Seydai Tahi utancından dolayı gasp ve çaldığı malı sahibine iade etmeyen veya helalleşmeyenin mezalim hakkında tövbesi sahih değildir demiştir. Diğer günahlardan sahihtir. 4. Yaptığından pişmanlık duymak ve hatta ağlamak ve suçunu da idrak etmektir. 5. İstikameti düzeltmek için azami tedbiri almak. Bil fiil istikamet yoluna girmek, ölünceye kadar istikametten ayrılmamayı azimle kast eylemektir. Bu Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girişin ikinci kapısıdır. Birinci kapı yani tövbe sahih olmadığı takdirde ikinci kapıya giriş muhaldir. 6. Günahların akıbetinden korkmaktır. 7- Günahlardan döndüğü için afuvu dilemek ve Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini ümit etmektir. 8- Dergâh-ı ilahiyede günahlarını itiraf edip günahlarının afuvunu talep etmektir. Dil ile istiğfar çekmektir. 9- Günahları Allah'ın kaderi ile olmuş ve ondan adalettir hem de tövbeyi nasip etmiş, ondan fazıl ve keremdir diye inanmaktır. 10. Salih amellere ittiba etmektir. Bu on şartla bil fiil amel eden kimseyi, o esirgeyici Allah müjdelerken şöyle buyurmuştur. وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ <gülüyor> onlar ki sırf Rablerinin rızasını isteyerek her türlü zorluğa katlanırlar. Namazı tadili erkanla dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli suçlara karşı gizli ve aşikar günahlara karşı aşikar hayır yoluna harcarlar. Kötülüğü iyilikle silip savarlar. İşte onlar eşit, Tövbeden sonra günahlara karşı hayır işleyenler için bu darı dünyanın iyi bir sonucu vardır ki o sonuç da adın cennetleridir. Hadis-i şerifte "İza amilte seyyaten fettebiha haseneten temhuha." Bir kötülük işlediğin zaman akabinde iyilik yap. Kötülüğü iyilikle imha et buyurulmuştur. Şeyh Cüneyt Bağdadi kutsesi ruhu der ki: Tövbe kalbe pişmanlık ve dil ile afuv dilemek ve azalar ile şerri terk ve hayrı işlemektir. Tövbe yapmak demek, bil fiil günahları terk etmek ve onun mukabilinde hayır işlemek demektir. Gavs-ı Hizani, tövbe geçmişi unutmak ve geleceği düşünmemektir demiştir.